Kıymetli misafirler, Haydi Kitap Okuyoruz etkinliğine hoş geldiniz. Bizler Haydi Kitap Okuyoruz etkinliği altında her gün düzenli olarak kitap okumaları yapıyoruz. Efendim böyle teknolojinin yaygınlaştığı, çocuklarımızın dijital ekranlara mahkum edilmiş olduğu ister ya da istemez herkes bir şekilde çocuklarına o telefonu veriyorlar. Böyle bir dönemde bizler çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlarımla beraber. Bu arkadaşlarımız yaklaşık şu anda 400 500 arasında. Ama nasip olursa bu sayıyı her geçen gün artırma gayesiyle zaten bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Efendim, söz ustası Hayati Hocamız buradayken tabii ki bizim fazla konuşmamız yersiz olur. Zaten ben hayat Ağabey'in yanında da çok fazla konuşmam. Ama bilen bilir gevezeyimdir. Dolayısıyla hoş geldiniz demek için buradayım ve haydi kitap okuyoruz etkinliğini de takip etmenizi inşallah arzu ederiz. Şimdi imza olacak. Ama şöyle işten sonra olacak. Ama öncesinde ben Hayati Hocamı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. <gülüyor> ve bizimle beraber lütfen kitap okuyan arkadaşlar da gelsinler. Kıymetli misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bu kitapçığı yazarken böyle ciddiye alınacağını hesap etmemiştim. Eksik olmasını Raşit ortalığı ayağa kaldırdı. Ve hakikaten ciddi ciddi okuyanlar da olmuş sertifikalarınızı aldınız ama tabi bir imtihanda olacak haliyle yani e, kitaba bakmadan 34. sayfada ne vardı filan gibilerden sorular gelebilir çok teşekkür ediyorum tebrik ediyorum biz ecdadın bize bıraktığı mirası bir tarafından hatırlamak hatırlatmak için biraz gayret gösterdik rahmetli dedenizin Size böyle bir mektubu var. merhum sizi seviyordu, haberiniz olsun demek için yazdık. Acizane yazdık demek dahi hak değildir. Onlar yazdılar, biz naklettik. Çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu çağda, bu zamanda bu kadar telaşın, gürültünün, patırtının, modernitenin arasında oturup da kitap okudunuzsa sizi ayakta alkışlamak lazım. Oturarak da olur. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Buyurun. Şimdi konuşma mı yapacağız? Ne kadar mesela? E, ulan bu kalabalığa sanırım sabah kadar olsa da yeridir ama siz Şimdi siz belirleyin. hazırun haliyle içeriye geldik, yerimize oturmuş bulunduk. Kalkıp gitsek ayıp olur. Adam da konuşmaya başladı. Yerine de oturmuyor. Acaba başımıza ne geldi, bu çile ne kadar sürer diye düşünüyorsanız sizi ferahlatmak adına peşin söyleyeyim. Uzun tecrübelerden sonra anladım ki konferanslar 4 saati geçince dinleyici yoruluyor. O bakımdan sizi yormadan 3-3,5 saatlik kısa bir sunuşla huzurlarınızdan ayrılacağım. Bir ağabeyime konferans vermeye gidiyorum dedim. Şunu söyledi, Allah kolaylık versin. Ben de amin dedim, dinleyenlere dedi. Yani dua aldınız, siz de bizi duada ihmal etmeyin. Efendim, Gazi Üniversitesi'nde 2006 yılında verdiğim bir konferansta üniversite öğrencileri, hocalar, kalabalık bir salon nereden baksanız 300 kişi vardı ve en az 20-25 akademisyen de vardı. Ben o gün bilhassa bir tercihte bulunmuş değilim ama söz sözü açtıkça hepsi 16. yüzyıldan olmak üzere toplam 13 şairden söz etmişim. Yani adlarını aldığım şairlerin, örneklerle kendilerinden bahsettiğim şairlerin tamamı hanun Merhum'la beraber hayatta. 16. yüzyılın ustaları. Ve tabii yine hiç abartmadan söylüyorum. Hepsi birinci sınıf. Gençlerin sevecekleri tabirle first class. Sorusu olan var mı diye salona yöneldim konferansın sonunda. Genellikle de bilirim ki soru olmaz pek. Soruyla karşılaşmayız edebiyat sohbetidir. Tarihin kültür sohbetidir. E sohbetin ne sorusu olacak ama bazen de oluyor işte. Beklediğim sorular genellikle işte hocam ezber nasıl yapılır falan diye soranlar. Ben de bir şeyler söylerim. Bir talebe parmak kaldırdı. Çok ciddi bir şey soracağı halinden belli. <gülüyor> hocam dedi. Şunu soracağım. Türk dili ve edebiyatında talebeyim. 3. sınıf talebesiyim. Ve bugün sizi dinlerken notlar aldım. Şairlerin her birinin vefat yıllarını aşağı yukarı söylediniz. Onları da not aldım ve gördüm ki tamamı 16. yüzyılda. Say bakayım şunları dedim. Yani ben dikkat etmedim o etmiş. Kanuni Sultan Süleyman Garram başta o dönemin en önemli şairlerinden biri bizzat kanuni yani şair muhibbidir. Baki, fuzuli taşlıcalı Yahya, Bağdatlı ruhi, dehişti, ravzi, vücudi, aşkı, Kütahyalı kabuli. Efendim, doğru yani tespiti doğru. Niye yaptın böyle bir tespiti ve ne soracaksın dedim. Aynı dönemde 13 şairden bahsediyorsunuz. 13'ü de birinci sınıf. Birinci ligde adamlar. Ve biz onları tanımadan Türk Dil ve Edebiyatı tahsili yapıyoruz. Okul bitmek üzere üçüncü sınıfa geldim. Bu şairlerden ikisinden birer örnek ver deseniz zor dedi yani. Diploma alacağım geleceksen ama zor dedi. Kötü bir talebe olduğum açık, bunu peşin kabul ediyorum sorarken ama neden böyle oluyor dedi yani. Bu kadar bilgane, bu kadar ilgisiz, nasıl olabiliyoruz, ne dersiniz dedi. Hocaları da önde oturuyor. Şimdi vereceğimiz cevabın onlara fazla... Dokunmaması da lazım. Mücamel eskiler yani incitmeden söyle. Doğru söyle ama incitme. Nasıl yapılacaksa artık. Dediğim ki herhalde çokluktan evlat. Aynı dönemde İngilizlerin elinde şair demeye layık bildiğimiz bir Shakespeare var. E tabii tek ismi kimse unutmaz. Sen de çok haliyle unutuyorsun dediğimi çokluktan. Geç onu sen, 16. yüzyıldaki Behiçti-i, Ravzi'yi, Vücudu'yu, Aşkı'yı duydum, duymadım. Geç onu. 20. yüzyıldan, mesela Yozgatlı Fenli'yi aya gene Yozgatlı Hüzni'yi, Konyalı Veysel Öksüz'ü vefat yılı 1993. Yani, biliyor muyuz? Hayır. Demek ki bizim kendimizle bir sıkıntımız var, kendimizle aramızı düzeltmemiz lazım. Çokluktan olsa gerek diyerek, viraj aldık yani, kimseyi incitmeden cevap vermek için ama ne kadar gizlemek istesek de hakikat ortada. Kanuni Merhum dört yabancı dil bilen bir entelektüel. Çağdaşı Alman İmparatoru Schalke'nin okuma yazma bildiği şüpheli. Kendisine saltanatı döneminde bağlanan devlet sayısı 52, 16'sı Cumhuriyet aynı zamanda o dönemin en önemli şairlerinden de biri ve eğer Balıkesirli Zati diye bir adam olmasaydı klasik edebiyat tarihimizin gazel sayısı itibariyle şampiyonu belki kanuni varım olacaktı. 3400 gazel yazan bir devlet başkanı. Muhibbi mi kanuni mi şair mi sultan mı? Bunun bendeki cevabı full time şair part time devlet başkanı. anlaşılan Görünen o. 3.400 gazel yazdı. Bir gazel ortalama 7 beyittir. Siz bunu 7 ile çarpın. 22.000 küsur beyt. Beyt de 2 mısra demektir. Yani 44.000 küsur mısra. Herhangi bir yerden kopya edilecek olsa ömür yetmez. Ve bu insan orijinal gazel yazıyor. Devleti yönetirken. Hem de nasıl bir devleti. 46 yıl devleti yönetti. 1566'da 72 yaşında göçtü. Bir defasında dedi ki, biri bana sorarsa eğer dünyada veya ahirette 40 küsur yıl dünyanın patronluğunu yaptın Süleyman Yaptığın bir hayırlı iş varsa söyle diye sorarsa devlet sırlarını ifşa etmem tabi ama Baki gibi şair yetiştirdim yetmez mi derim diyor. Şair Baki merhum 1600 yılında vefat etti. Kazasker idi, Rumeli kazaskeri, edebiyat tarihimizin şüphesiz ilk üçündedir. Şeyhülislam olmaya ramak kaldı ama nasip olmadı. Altı adaydan biriydi, seçici kurul, sadece şairliği sebebiyle onu tercih etmediler. Liyakatinde şüphe yoktu ama, dediler ki şairidir. Ne zaman vites tanıtacağı belli olmuyor bunlar <gülüyor> Her. bu yüzden de sanki biraz gücende gibi kadirin gi sengi musalla da belüp eybaki dizilüp karşın ayaram el bağlayalar saf saf dedi şu demektir aşağı yukarı sağlığın da kıymetin bilinmedi bakiyim ama boş ver derdetme öldüğün zaman bilecekler seni musalla taşına uzatıp karşında boyun bükerler o zaman kıymetin anlaşılır dedi e, tabii ki bir Gönderiyor olsak, musalla taşında kimi yatırsak boynumuzu bükeriz ama şairdir. Bunu da kendisine ciro etmesini biliyor tabi. Öyle de oldu. Vefatında Sunullah Efendi Şeyhülislam idi. Defni sırasında bu hadise hatıra geldi ve gözler ıslandı. Allah gani gani rahmet etsin. Büyük ustadır. Çok meşhur hikayedir. Gerçi kitabımızın arka sayfasına da Babali Kültür Yayınları o anekdotu koydu ama kitabı okumuş olanlar hariç duyulmamış olabilir. Duyanlar içinde tekrar olur. Kanuni Sultan Süleyman merhum bir vesileyle ile şair Baki'ye kızdı. Kızılmayacak gibi de değil. Yani patron sponsor ama şair şairlik yapıyor ona karşı böyle yağcılık yapmak şöyle dursun biraz da dikine dikine laf ediyor şair. Minnet hudaya, devleti dünya fena bulur, baki kalır sahifeyi alemde adımız. Türkçeden Türkçe'ye tercümesi, Allah'a teşekkür ederim ki sultanlar unutulur, şairler unutulmaz. Kusura bakma sultanım, yarın seni unutacaklar, Ayzane bizi hatırlarlar diyor, bak sen havaya. Kanuni merhum, gücen bir haliyle, başka sebepler var mıdır bilmem, cihanın, Nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denlü talibi var kim ne sanane bana artar. Yani bütün şairler aslında benzer şekilde davranıyorlar devlet ricaline karşı. Biraz sert, biraz e, istina halinde, biraz nasihat etmek için dik duruyorlar. Biraz incitme bahasına. Onun sayısız örnekleri var tarihimizde. Bu sivri sözleri sebebiyle olacak, kendisi de iyi bir şair olan, kanuni merhum, dört mısradan ibaret bir fermanı gönderdi Baki'ye. Baki, Baki bet azmi bülent, Bursa'ya red, nefye ebed. Baki kötü adam, iyiden iyiye kızdım, açın kulağınızı, Bursa'ya sürgün ettim, bir daha gözüm görmesin. E bu bir şiirdir ama altındaki imza sultana aittir. İşin şakası yoktur, ıslak imza vardır. Yani muhibbi de yazsa bu imzanın sahibi Kanuni Sultan Süleyman. Ve muhatabın tabi perişan olması beklenir, olan da odur gerçi ama şairdir, istina halinde bozmaz. Hiç bozulmamış, üzülmemiş gibi dört müsrailer ve anında doğaçlama cevap verir. Doğaçlama diyorum, eskiler irticalen derler, irticali olarak derler. Modernler spontane demeyi sever. Yani aniden, hazırlıksız o anda bir cevap veriyor. Cevap şudur: Nola kim nefyi ebet azmi bölent olsa ey baki, bilesin ki cihan mülkü değil Süleymana baki. Şeha azmin de isbatı tevkür eyledin ama buna çarh hükümdarlar. Ne sen baki ne ben baki. Çok anlaşılır ise de. Biz yine de günümüz Türkçesiyle bir daha ifade edelim. Ne dedi Şair Baki? Sürgün edildim diye kafaya takmam diyor. Yani aslında takıyor. Takmamak mümkün değil. 16. yüzyılda İstanbul'dan padişahın gözünün önünden bir yere sürülen adam kahrından ölür. Yani onun çaresi yok ama istina sahibidir. Bozuntuya vermeyecek kuyruk dik. Ve bunu gerekçelendiriyor üstelik ikinci Mısra'da. Çok yakışıklı bir sebebe bağlıyor. Hazreti Süleyman peygambere kalmayan bu dünya adaşta olsa buna mı kalacak? Bak bak bak hala laf sokuyor yani. <gülüyor> Son iki Mısra doğrudan padişahı hedef almaktadır. Şah-ı Azminde isbatı tehevvür eyledin ama buna çar hükühen derler ne sen baki ne ben baki. Padişahın gönderdiğin emri aldık. Maşallah iyi kızmışsın fakat bu dünya fani'dir ne sana kalır <gülüyor> ne bana orada hesaplaşırız. Kayserili Seyrani'nin dediği gibi sizi mahşer günü dava ederim siz mahşer yerine gelmez misiniz? Kanuni Sultan Süleyman merhum bu cevabı alınca fermanını geri aldı. Baki ve bu İstanbul'da yaşadı öldü. Kabile Edirne kapısındadır. Yolunuz düşerse lütfen ziyaret edin. selamlarımızda da tebliğ edin. Belli yüselami. Selamlarımızı tebliğ edin lütfen. Çocuklar bana dua eder misiniz dedim. Ankara'da bir Anadolu İmam Atip Lisesi'nde. cin gibi çocuklar. 70-80 kadar belki 100 talebe. ilk 3-4 dakika tahmin edeceğiniz gibi geçti. Yani şöyle bakıyorlar. Nice konuşuyor bu. Kim bu ya? Nereden geldi bu ya? ya sıkıntı var. Haklı çocuklar. Divan şiiri dinler mi o yedi yaşında çocuk? Aha haklı ama beş dakika geçmeden buzlar çözüldü Allah'ın izniyle. Ortak frekansı yakaladık, gayet iyi anlaşıyoruz çocuklarla. Baktım ki fevkalade bir dikkatle dinliyorlar, taş kesildiler. Bundan istifade niyetiyle bana dua eder misiniz çocuklar dedim aniden. Salonda derin bir sessizlik. Yüzlerindeki ifadeden anladığım şu. Merak ediyorlar nasıl dua edeceğiz biz bu hocaya diye ama soran yok. Ben de bekliyorum ki sorsunlar. Öyle bedava cevap yok. Birisi sorsun parmak kaldırsın o kadar medeni cesaret olsun bir talebe de bekliyorum. Ben de bekle bekle yok iki dakika geç çıktı yok. Sinek uçsa duyulacak. En son bir yaramaz parmak kaldırdı en arkada. En arka sol tarafa oturmuş çünkü orada pencere var, dışarıyı seyrediyor. Önündekini saçını çekiştiriyor arasında diziyle yanındakini dürtüyor. Elinde bir tablet var, ara sıra ona göz atıyor. Havalı bir saati var, ikide bir ona bakıyor. Benim sinirlerimle oynayarak bir saat fitil etti beni, fitil. Fakat kızgınlığını gösteremiyorum. Çünkü pedagoglar kalabalıkta çocuk dövmeyi uygun görmüyorlar. O bakımdan. Fırsat kolluyorum yani, kızdım iyice ama bir şey yapamıyorum. Fakat beklenen soru için yalnız onun parmağı kalkınca şaşırdım. En kızdığım çocuk, en sevdiğim işi yaptı şimdi, parmak kaldırdı. Kalk bakayım ayağa dedim, kalkar kalkmaz duruma el koydu. Hocam sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz dedi. Hayır dedim yavrum, düşünmüyorum, bizzat gördüm. <gülüyor> Yanlış gördünüz dedi. Yani dedim, Dinledim dedi sizi. Çok iyi dinledim. İsterseniz ispat edeyim dedi. Nasıl edeceksin dedim. 15 dakika önce okumuş olduğunuz şair nabiye ait beyti hatansız okusam manasını da söylesem bana inanır mısınız dedi. ve tabii dedim ya o beyti değilsen kim okursa aynen okursa inanırım dinlediğine ve hakikaten kusursuz biçimde okudu. Kalem kecdil mürekkep ruziyah kağıt bilmem kimi etsem o şuharz halim yazmada mahrem. Beyt bu. Okuyan 17 yaşında. Bir daha oku bakayım. Okudu. Kalem kecdil mürekkebru siyah kağıt dürü bilmem. Kimi etsem o şu arzı halim yazmada mahrem. Aferin güzel. Vezdi de göz atıyor. Bir daha böyle yani artistik okuyor yani. Manasını da söyle dedim. Söyledi. Manası da şu. Şair Nabi Merhum diyor ki okuduğum beytte bir mektup yazarak derdimi anlatmak ve o yâre göndermek ihtiyacındayım. Ancak yazamıyorum çünkü bakıyorum kalemin ucu eğri. Eğri dilli kaleme güvenemedim. Kamıştan yapılan kalemlerin ucu, yazı hatta müsait olsun diye eğri düzülür bildiğiniz gibi. Eğri dilli kaleme nasıl güvenirsin diyor. O yüzden kaleme sır veremedim. E, mürekkep var o ara yerde, o da kara yüzlü. Ona da güvenemedim. Kağıt dersen iki yüzlü, ölü var, arkası var. <gülüyor> Beğenmediniz <mi espriyi? gülüyor> Hayır. Yalnız güldüm de bundan. <gülüyor> Beraber olunca da. <gülüyor> Sonra derdiler ki konuşuyor, kendisi gülüyor falan. <gülüyor> Şimdi hatırasız beyti okuyor, manasını da veriyor. Hayret ettim tabii. Oğlum dedim şimdi hem böyle dinliyorsun, tek gibi almışsın, istenince tekrar ediyorsun ama hiç dinlemiyormuş gibi de benim sinirlerimle oynuyorsun dedim ya. Bu ne? Hocalarımı kızdırmaktan zevk alıyorum hocam dedi, hoşuma gidiyor, onun için yaptım, isterseniz bir daha yapmayayım. Yapma tabii dedim, bana da yapma işte, hocana da yapma ama sen niye parmak kaldırdın dedim. Herhalde bu beyti okumak için değil, bir şey soracaktın tabii dedi. Sor, ne soracaksın hocam dedi. Dua istediniz ve nasıl dua edileceğini burada herkes merak ediyor dedi ama salamda kimse sormuyor görüyorsunuz o medeni cesaret yalnız de var dedi. Bak bak hava atıyor hala. E dedim ben soracağım ama dedi benim de bir düşündüğüm var dedi siz uygun görürseniz size şöyle dua edeceğim. Nasıl dedim. Siz dinlerken anladım ki şair nabiyi, şair bakiyi ve şeyh galibi çok seviyorsunuz dedi. Doğru dedim. Nereden anladın dedim bunu. Hocam dedi onlardan bahsederken dedi gözleriniz parlıyor dedi böyle dedi yani sevgilisinden bahseden bir aşık gibi anlatıyorsunuz dedi. Belli ki seviyoruz. Doğru dedi bunlar. kanuni Fatih'i fatih Yavuz'u da böyle anlatıyorsunuz. Dedi. Tamam oğlum onlar da doğru ama o liste uzun dedim yani yer Yeraltı dünyasında dostumuz çok. Geçen de bir tele programında yeraltı dünyasındaki dostlarım dediğim yönetmen genç arkadaş yanlış anlamış neden bahsediyor diyor mafyada. <gülüyor> <gülüyor> Evet dedim sen sadede gel. İşte o sevdiklerinizi dedi özlüyorsunuzdur. Onu nereden çık İnsan sevince özler dedi. O da doğru. Madem dua istiyorsunuz şimdi ellerimi kaldırıp duayı edeyim mi? Ya Rabbi, hocam sevdiklerine bir an önce kavuşsun. <gülüyor> Bana bak dedim mikrop öyle dua olmaz. Sevdiğim doğrudur, özlediğim de doğrudur ama kavuşmanın acelesi yoktur. Ben biraz bekleyebilirim dedim. Sen duymadın mı adam hacca gitmiş, 80'lik ihtiyar, ömrü boyunca beklediği an gelmiş, Kabe-i Muazzama'yı görmüş, vecd içinde dua ediyor, sarsılarak ağlıyor, ya Rabbi canımı burada al. Ama bu sefer değildi. <gülüyor> Artık anladı tabii, öyle dua olmazmış. Nasıl dua edeyim öyleyse dedi Ha onu sor, onu sor söyleyin. Sözünde duracak mısın dedim. Duracağım, tabii dururum dedi. Biz delikanlı adamız dedi. Sözümüzde dururuz falan. Havası da hiç inmiyor yani. Eee? <gülüyor> e, de ki, Ya Rabbi bu hoca gülerek ölsün. Ölürken gülsün. <gülüyor> Neden dedi? <gülüyor> Son gülen iyi güler dedi Mevla. Ondan. <gülüyor> Son gülen iyi güler. Sen o şiiri duymadınsa... <gülüyor> duymadınsa şimdi duy. Yağdın da mı anlar, sen ağlardın gülerdi alem, öyle bir ömür sürde de olsun, mevtin sana hande, halka mate. Hatırlıyor musun, doğduğunda ağlamıştın, herkes gülmüştü, güzel yaşa giderken, uğurlayanlar ağlasın, sen gül, son gülen iyi güler. Bu dört mızmayı duyunca muhtemelen sizin de hatırınıza düşmüştür. Çocukluk yıllarımızda.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 ne yazdı peki? Bir örnek arz edeyim. En kolay hatırlanması ve tanınması mümkün olan gazeli, sağlık gazelidir. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diye başlar, dört beyt daha devam eder. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır, olmaya bahtü adet dünyada vahdet gibi, ''Kobu ayşu işvet için kim fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Olsak onlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarhiçre bir saat gibi. Gel huzur etmek dilersen. Ey muibbi fari ol. Olmaya vahdet makamı şeyi uzlet.'' gibi. Salonda edebiyat öğrencisi varsa failatun failatun failatun failin veznini her yakaladılar. Evet. Vezil öğrenmek bu kadar kolay bir şey mi onun da canını çıkardık, nasıl öğrenilmeyecekse o usulü tercih ettik, kimse öğrenemeden e, okuyor, okulları bitiriyor Allah'ın izniyle, garip bir durum yani. Halbuki nesi var yani, akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin fâilâtün fâilâtün fâilâtün fa'ilün. Fâ fâ bu mu yani öğrenemediği, bu mu yani? 10 dakikalık iş yani. Ama işte bizim işi zorlaştırmakta üstümüze yok. İlla bir kolayını bulup çıkmazda sokarız. Ya. <gülüyor> Halbuki önemli de değil. Yani. Kulak bunu alır zaten. Manasına gelince herkesin bildiği gibi sağlıktan üstün sultanlık yok. Dünyanın patronu sıfatımla söylüyorum diyor. Kanuni merhum. Ya, adam haklı. 52 devlet bağlı kendisine. Şaka mı? Yani dünyada o dünyanın patronu iken yeryüzünde ikinci bir süper güç yoktu. Süper güç demeye layık olmayan biraz irice bir Avusturya İmparatorluğu vardı. Avusturya İmparatorluğu'nun Kanuni Sultan Süleyman karşısındaki protokol uygulamalarında hiçbir zaman muhatap padişah olmadı. Sadrazam da olmadı, Dışişleri Bakanı da olmadı. Yani rehin sürküttap. Avusturya İmparatorluğu'nun muhatabı Kırım Hanı Gazi Giray. Randevu verirse aytekleri zil çalarak gelir giderdi o kadar yani. Gazi Giray randevu vermişti, daha ne istesin Öyleydi. E bu adam diyor dünyada sultan olmanın bir kıymeti yok. Bir nefes sıfır bundan kıymetli falan diyor. Haklı o desin. E ben desem yakışmaz. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet, dünyada vahdet gibi. Sultanlık dediğim bir görüntü patırtıdan ibaret değmez diyor. Asıl saltanat vahdettir diyor. Ne demek o? Birlik. Kelime manası. Neyin birliği? Ailede birlik, özde birlik, sözde birlik, devlette de birlik, millette birlik. Ya, sözümü dinleyen olsa gittim söyledim de kulak asan yok. Kanuni merhumun babası Yavuz Sultan Selim merhumun dört mısra mirası var. Ya Adam daha ne desin 50 yaşında vefat etti. Dünyanın gidişatını değiştirdi. İstanbul'u hilafet merkezi ve gerçek bir imparatorluk haline getiren Yavuz Sultan Selim'dir. Bütün dünya tarihinde en önemli devlet büyüklerinden biridir. Ve aynı zamanda şairdir şu dört mısranın da sahibidir. Milletim de ihtilaf-ı tefrika endişesi, köşeyi de hatta bir karar eyler beni, ittihatken savleti adayı defa çaremiz, ittihad etmezse millet dar dar eyler beni. Teklifim şu, bu dört mısrağı şehrin merkezine şöyle 20 metre uzunluğunda bir direk üzerine en az bir metre büyüklüğünde harflerle, ışıklı levhalarla koyalım da gelen geçen bir görsün, rahmetlinin dediğine bak. Bu milletin herhangi bir sebeple bölünme ihtimali kabrimde bile bana rahat vermez. Kemiklerim sızdı arayi milletim, bunu bana yapmayın diyor. Vasiyet bırakıyor. Neden? Birliği tesis etmek için bir ömür harcadı. hakkıdır tabii. Sekiz sene, dört ay Alemi İslam'da Birlik tesis etmek için çok başarılı parişahlık döneminden sonra 8 sene 4 ayında 2 yılı İstanbul'da geçti. Hepsi seferdeydi. 50 yaşında göçtü gitti. Ve böyle de bir vasiyet bıraktı. Şehrin merkezine şunu asalım diyesim var. Dua edin de yeni gelen başkana diyelim. <gülüyor> Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletlerinin 105. kuruluş yıl dönümünden. Bütün ülkeleri davet ediyor. Hali. Süper güç, dünyanın patronu falan ya hava <gülüyor> 1500. <gülüyor> Japon elçi geliyor, herkes gibi birer hediye veriyor ama onun hediyesi garip. Japonya'nın münasip gördüğü hediye şu, bir saksı çiçek. Kendisini ayırlan yere koyuyorlar. Dedikoduya sebep oluyor tabi insanlar homurdanıyorlar yani koskoca Amerika'nın 105. kuruluş yıllarını kutlanırken bir saksı çiçek kaç para bu ya ayıp değil mi filan tarzında ama diplomatik bir usul dairesinde Japon elçiye soruluyor. Elçinin cevabı enteresan. Evden getirdim dedemden bana miras kalan bu çiçek 105 yaşındadır. Devletinle yaşık bir saksı çiçek var evimde'' diyor. Adamı canını zıkma. <gülüyor> Devletinle yaşık bir saksı çiçek var evimde'' ha, diyor. O bunu diyor da sen ne diyorsun? Geçende Kayseri'de. Kayseri'de geçen de dediğime bakmayın. Yaşlar ilerleyince böyle geçende dediğinizde bazen 10 yıl geriye bir atıf yaptığınızı fark ediyorsunuz. Geçen bir düşünün 30 sene geçmiş. Ne geçen dedi. sene oldu yani. Geçende dediğim 2012. Şair Nabi Merhum'un vefatının 300. sene-i devriyesi. 1712 2012 300 Ve UNESCO karar almış, Nabi Merhum anılacak o sene. UNESCO'ya dert oldu. Hayır, bizim haberimiz olmadı. UNESCO biliyor. Enteresan. O yıl geldi geçti, TRT'deki can veren pervaneler programının gariban sunucusu dışında Türkiye'de Nabi Merhum'u anmaya dair bir program icra edilmedi. Ben de elimden geldiği kadar vilayet vilayette dolaştım çeşitli bahanelerle, üniversitelerde, sivil toplumda, belediyelerde Allah ne verdiyse salonları dolduran onlarca kişiye. <gülüyor> <gülüyor> nabi Merhum'u anlattım. Yok öyle milyonlarca kişinin dinlemesini beklediğinde zannedilmesi yani. Top Top'tan ve pop'tan başka hiçbir mevzuda milyonlarca izleyici, dinleyici olmaz, olmasın zaten. Ama dinleyen iyi dinlesin. Kayseri'deyiz. 2012 Nabi merhumun vefatının 300. yıl dönümü. Anlatıma başladık. Ve tabi Nabi'yi anlatıyorsak biz de yani öyle soğuk kanlı anlatamıyoruz yani. Salonda adeta yangın çıktı tabi. Seviyoruz. Efendim, onlardan biri bir soru da orada geldi. Talebe kalktı. Ama anladım, çocuk ateş gibi yani soru belli çok. Ön sırada oturan hocalarımdan özür dileyerek soracağım hocam dedi. <gülüyor> belli, belli hocaların işi zor. Sor dedim. Nabi'yi anlattınız dedi içime ateş düştü. Halbuki ben Türk dili ve edebiyatı son sınıfta talebeyim. İki ay sonra mezun olacağım. Bugün burada olmasaydım Nabi hakkında bir şey bilmiyor olacaktım. Kötü bir talebe olduğum ortada. Kendimi savunmuyorum da. Nabi gibi bir şairi bundan sonra gelir mi gelmez mi diye sormuyorum. Zira beklemiyorum da. Sorum şu. Ne soracaksın dedim. Nabi'yi anlayan okumuş yok dedi. Ön sıradakilerden özür dilemesi ondan. Hocalarına bir şey söylüyor. edebiyat hocaları ya. Ayıp yani. Nabi'yi anlayan okumuş yok hocam. Bu nedir dedi ya. Türk Edebiyatı'nın bu kadar büyük bir şairini edebiyat hocaları anlamazsa ben ne yapayım dedi. Ben bunu nasıl anlayacağım dedi. Sebep soruyor. Böyle soru mu sorulur adamı ya sahneden? Çalışmadığım yerden soru soruyor çocuk. 2012 yılındayız. Bir Kayserili Cumhurbaşkanı. O zaman değil mi? Kayserili bir hemşehriniz şu anda Türk'ün lideri değil mi? Devletin lideri. Kaçıncı liderdir dedim orada kendisi. Çocuk düşündü ve on bir dedi. Otur yerine dedim. On bir dediğin için Nabi'yi anlayan okumuşu belki yüz yıl daha görmeyeceğiz. Kabahat senden. Çocuk şaşır. Hocam suçlu biz mi olduk? Dedi tabii dedi. Cevap yanlış dedi. Doğrusu nedir dedi. Yetmiş dört. Anlayamadım hocam dedi. Sayalım. Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Berk Yaruk, Sencer, 27. Ertuğrul Gazi Osman Gazi ile başlayan 36 isim daha etti 63 11 reisi cumhur 74 <gülüyor> Eğer yönetim biçimindeki değişiklik sebebiyle sen 11 cevabını verdin ben de sana derim ki 1453'te İstanbul'un fethiyle rejim değişmedi mi? 1517 Mısır'ın fethiyle değişmedi mi? Senet ittifakla, tanzimatla birinci meşrutiyetle rejim değişmedi mi? Defalarca değişti. Yani 1040 yılında geldik buraya biz. O günden beri 15 defa rejimi değiştirdik. Ama sen değişmez olan beş unsuru göz ardı ederek bana 11 bir cevabını veriyorsun. Evlat beş şey değişmedi bin yıldır. Devlet, millet, vatan, din, dil aynı. Yani Japon elçinin Amerikan başkanına söylediği şeyin karşılığı sen de bu. Ben bin yıldır buradayım. Hiçbir şakası yok. Dandane kan, doğru telaffuzuyla, Dandane kan muharebesiyle Tuğrul Bey dedemin Allah rahmet eylesin, kurduğu ve Tebriz'e başkent olarak başlattığı devlet, 1040'tan bu yana 2019'a geldik, berdavamdır. Allah aşkına kendine insafsızlık etme. Akıllı ol. Zira öyle bakarsan Enabi başka bir ülkenin şairi olur. Bilmem mümkün olmaz. Lazım da olmaz. Kendini yorma. Hocam bir soru sordum dedi. Dayak yedik de. <gülüyor> Daha başlamadık bile dedim. Sen dur şimdi sen daha başlamadık dur. İnsan biraz kendisine saygı duyar ya. Bu ne ya? Ben dün mü geldim buraya ya? Ben yani sokak çocuğu muyum ben ya? 1040 arkadaş şafası yok bu işin ya. Akıllı ol bir daha. Yani bir, bir dik dur ya. Amerika başkanı gelmiş buraya Türkiye'ye. Yazı yazıyor sağa sola. Sizinle münasebetlerimiz diyor. Abdülaziz devrine dayanır diyor. Ya hiç olmazsa bunu okuya Alt şuurun açığa çıkmasıdır bu. Abdülaziz devrinde ödünüş para verdik. Hala ödemediler de ondan. <gülüyor> Üstüne yattılar. Üçüncü beyt. Kanuni Verhum'dan okudum gazelin üçüncü beyti. ''Kobu ayşu icreti için kim fenadır akıbet, yarı baki ister isen olmaya taat gibi.'' ''Ayşu işreti, gürültüyü, patırtıyı, tantanayı, gösterişi, şunu bunu boşver.'' diyor kanuni merhum. ''Bunlar gelir geçer.'' diyor. ''Bırakıp gideceksin ahirete.'' diyor. ''Sana lazım olan taattır, taat.'' diyor. Taat. Bunu diyen adam devlet başkanı. Yani sadece devlet başkanı da değil, dört lisan bilen bir entelektüel. Muazzam bir komutan. Zigetvar'a giden adam. Bu adam, Yamuz'un oğlu bu adam. Bu adam, iyi bir adam yani. Ve tam dervişhane bir edayla ki şu mısraların da sahibi odur. Sakınırsın üstüne konmasın deyü bir meges. Bilirken yeyi serdir seni ahir marumur. ve tabi günümüzde kullanmadığımız kelimelerle yazıldığı için bir izaha ihtiyaç var dediği şu. Bedenin çok tatlı, çok kıymetli canın. Sinek konduğu zaman kovalarsın, bir sürü tedbir alırsın. Bir sinek seni rahatsız eder. Unuttun mu o bedeni yılan ve karınca yiyecek. Kanuni Sultan Süleyman. Yani çilehanede boylu bükük bir derviş değil bu. Cihan padişahı. Ama hayata bakışı bu. ay şu işleti için kim? Fenadır akıbet. Yarı baki istersen olmaya taat gibi. Taat sana sermayedir, onu yanına al diyor. Gıdayı ruhu ver ki rehberi miracı ulvidir. Hemi fikri tamiri beden padergil olmaktır Şeyh Galip. Ruhunun gıdasını ver, onu besle, yola o çıkacak, bedeninle çok uğraştın, onu toprakta bırakıp gideceksin diyor. Yani bindiğin eşeğe bu kadar özenme diyor. Hazreti Mevlana diyor ki bedenin bindiğin eşek sen süvari, dizginleri sağlam tut ahire gidiyorsun, işi eşeğe bırakırsan ahura gidersin. Taat sermayesinden bahsetti kanuni merhum Erzincanlı Pir-i Sami hazretlerini duymuş olabilirsiniz 1910 yılında vefat etti iki ay önce ziyaret ettim kabrini türbesini oralarda çok tanınan bir Zat-ı Şerif maşallah Pir-i Sami Erzincan'i Göreni görenli gördüm onu Nakşibendi meşayirinden şiirleri de var bir gün Pirisani Hazretleri talebeleriyle geziyormuş böyle, bir evin önünden geçiyorlar ve o ev benim nenemin evine benziyor. Önünde köş var villa yani, villa, köş var köşün üstünde tahtada oturuyor kadın çalışıyor. Önde de bir tahta perde var haliyle eski evler harem selam dikkat eder yani öyle değil yani. Yoldan geçenler görmüyor onu, o da onları görmüyor, birini görmek isterse kalkması lazım. Elinde de bir el değirmedi. Takırtık onu iki taş birbirine sürüttüğü için geçenleri ayak seslerini duyamıyor haliyle. Hem görmedi hem duymadı. Kendini tamamen yalnız zannettiği için bir türkü tutturuyor ablam. Çünkü biliyor işi. Kendi başınayken böyle türküler söylemeye müsaade var. Abla söylüyor. Al Alman'ın peşini, topla eteğin peşini, yalnız yatamam ben, verin benim eşimi <gülüyor> Türkünün sözlerindeki ifade talebeyi rahatsız ediyor. Tam oradan geçerken "aman diyor, abla da yaptı şimdi." diyor yani şimdi. "Hocam buradan geçerken bu türkü söylenir mi?" Canı sıkılıyor, dönüyor, "Abla diyor, gözünü seveyim ya." "Sen diyor kimsin?" diyor. "Ablacığım." diyor ya. Pir Sami Hazretleri buradan geçerken bu türkü söylenir mi diyor ya. Sonra söyleseydin. Kadın da arlı, utanıyor, mahcup. "Evlat, görmedim böyle densizlik etmezdim." falan. "Mahcup." kendini savunuyor. Pir Sami Hazretleri dönüyor geriye. Ablama çıkışmayın. O bizi irşad etti diyor. Talebe şaşkın. Bunun neresinde irşad ya? Elmanın beşi, eteğin peşi. Yok yalanınca tam bilmem ne. <gülüyor> Dinleyin diyor. Türküden bana ne de sözlere dikkat diyor. Diyor ki al almanın beşini. Ne demek o? Hayat ağacında beş elma var. Kaçırma hayatı kaybedersin yoksa. Sabah öğle ikindi akşam yatsın. Topla eteğin peşini ne demek? Kefenin yanında yaşa demek. Çünkü geleneğin bir işareti var. Bundan 100 yıl geriye gidersek şayet şunu görürüz. Başına sarık saran adam sadece makamdan dolayı bir üniforma mahiyetinde değil, aynı sarığı. Kendisine kefen olacak miktarda bezden yapar ve kefen yanında dolaştığı için ölümü unutmaz. Gelenektir. Baştaki kefen o kişinin kefeni, baştaki sarık o kişinin kefenidir. Terbiyeye bakın. Abla ise bu, beline sardığı kuşak onun kefenidir. O da kefeniyle gezer. Topla eteğin peşini, kefenin yanında. Geldik son iki müsvaat. Ah, ne diyordu? Yalınız yatamam ben, vereyim benim eşimi. Sana kefenden bahsettik. Yatak kabirdir ve orada yalnız yatılmaz. Amel lazım. Abla ne diyor? Siz ne söylüyorsunuz?" dedi. Delikanlı Mahçup. Yaptığı iş yüzarlıktan dolayı abla da kenardan şöyle bakıyor. Ne mühim şeyler söylemişim farkında mısınız? <gülüyor> abla da uyandı yani. Al almanın peşini topla da Tayyip peşini yalnız yatamam ben. Verin benim eşini.'' Baktığın yerden görürsün. Şiirimizin özelliğidir. Numarasız gözlük gibidir. Her göze uyar. Herkes kendi derdini, kendi yarini orada görür. Ondan sonra deder ki bu şiir şundan bahsediyor, doğru söylüyor. Geçen de birisi bana böyle bir soru sordu. Canlı yayındayız ya. Yani insanlar da bazen hesapsız soruyor. Hocam şefaat yok diyorlar. Ne dersiniz dedi. Doğru dedim. Şefaat yok diye ne şefaat yok. <gülüyor> ya sorma böyle ya. <gülüyor> Bunca, 1400 yıldır bunca gelen kaynaklar alim, ulema, evliya bir şey demiş, birisi çıkmış şimdi başka bir şey diyor. Yani deli yapmaz ya. Bu ancak te terbiyen oksamıyla kabili izahtır. Biraz süsleyelim, <gülüyor> almayız <Hakaret gülüyor> olmasın. Dördüncü Beyte geldik galiba. <gülüyor> Orsa bunlar sayısınca ömrüne haddu adet. Gelmeye bu şişe içarq içire bir saat gibi diyor Kanuni Sultan Süleyman Berhüm. Yüzlerce yıl ömrün olsa dünyadan ayrılırken sana birisi sorsa ne yaşadın diye o saati bilirsin, başkasını bilmezsin diyor. Hayat hayaldir diyor. Ah Sultan, ah Sultan var ya <gülüyor> ve son bir beyt. ''Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı köşe-i uzlet'' gibi eğer huzur bulmak istiyorsan muhibbiciğim kendisine söylüyor. ''Fari ol, fari, feragat kıl, ne yap yani, ne diyor yani, bu bana lazım değil de.'' Said Fehim Arvasi Hazretleri, ''Bu bana lazım değil.'' diyen rahat eder buyurlar. Dünyada rahat etmenin başka yolu yok. Bu bana lazım değil dersen rahat var. Bağdaplı Ruhi de aynı mektepten mezun tabi. 1580'de vefat etmiş. O da öyle söylüyor. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür Ruhi. O denli talibi var kim ne sana ne bana artar. Kendisiyle söyleşen şair Ruhi hani Ruhi'den bahsetmem şundan ikinci kez adı geçti. Diyanet televizyonda her salı akşamı bir program yapıyoruz ve bir şairden bahsediyoruz. Şimdi sıra Bağdaplı Ruhi'de. Önümüzdeki salı günü ondan ders çalışıyorum da ismi hep aklımda. <gülüyor> Okuduğum beytte diyor ki kendisine ruhiciyim. Ya işin güzelliği burada adam kendisiyle konuşuyor. Adamın muhatabı gönlü. Ben neyim burada? Üçüncü kişiyim ben. Dışarıdan sizi takip ediyorum yani. Odan bana doğrudan bir şey demiyor. Şair birine diyor gönlüne bir şey diyor. Sen istersen din dersin mecbur değilsin farz değil vacip değil ama istersen kulak verebilirsin. Ey ruhi diyor kendisine. Baktım ki dünyadan bir şeyler ister gibisin. Valla bana sorarsan doğru değil. Çok müşterisi var. Gel bu zevdadan vazgeç. Başını ağrıtma. Sana bana düşmeyecek diyor. Çok müşterisi var. Talibi çok talibi. Cihanın nimetinden hisse ümidin götür ruhi. O denli talibi var kim? Ne sana ne bana artar. Kendisiyle söyleşen bir şaire kulak verin lütfen. Ya. Şimdi... Son beyti de okuduk ama bir şeye temas edeceğim kısaca. O da şu. Kanuni Sultan Süleyman Berkun bu gazeli yazdıktan sonra o dönemde hayatta bulunan şairler kalemi eline aldı. Bunlar böyle. Başlıyorlar tahmisler yapmaya. Öyle bir gelenek var. Mis. Nedir o derseniz önceki şairin, beğendiği şairin şiirini önüne alır, tahmis yapacak olan usta. Malum Beyit iki mısradır ya. Üç Mısra'da o yazar üstüne aynı kafiyeyle, aynı redifle, aynı mana ikliminde dolaşarak ve kaliteyi asla düşürmeden. Düşürürse olmaz. İnci dizisi içine katır boncuk olmaz. Usul lazım. Bunu bilir. O yüzden de güzel şeyler yazmak zorundadır. Çok tahminsa rastladım. Bu gazelin çok tahminsine rastladım. Baki yapmış, aşkı yapmış, örfü yapmış falan ama biri çok ilginç. Taşlıcalı Yahya. Beşlemekle hızını kesememiş, onlamış. Edebiyat tarihi bizde başka örneği de görmedim. Her beyte 8'er mısra ekleyerek onlamış. 5 beyte yaptığı için oldu. 50 mısradan ibaret bir metin. Bir doktora tezi var karşımızda. Okuyorum. Taşlıca'da Yahya'nın Kanuni Sultan Süleyman Merhumu şiirine yaptığı taşirden iki kıta okuyorum. 20 mısra için sabır rica ediyorum efendim. Sabır. Estağfurullah. estağfurullah. Sabır falan istediğim de siz estağfurullah değil oradan. Ha. Evlat ve birader var. Onlardan isteyebilirim böyle bir şeyi tabii. <gülüyor> Bu gibi durumlarda estağfurullah diyeceksiniz ki araga şey olur ya motivasyon bakımından. <gülüyor> Tecrübeyle sabittir efendim. Ölçülü, yağcılık, sosyal ilişkilerde çok yararlıdır. <gülüyor> Denedim ben. Denedim. Abartmamak lazım tabii. Böyle vıcık vıcık olunca olmuyor. Ayarlı. Adam fark etmeyecek. Hayır bir kere fark edince şöyle oluyor. Bir kere fark ettirdim. Denizli Çameli'de avukatım. 20 küsur yaşındayım. Genç bir avukat. Köylüler benim müvekkillerim. Ve onların da en çok işi tarım müdürlüğüne düşüyor. Tabii. Ağaç dikiyor, kesecek, anason yetiştirecek, bar, aru, ilaç falan. Hep tarım müdürlüğünün kapısındalar. Meşgul... Tarım müdürüyle arayı iyi tutabilirsem ben, o beni severse müvekkillerime hoş davranır. O yüzden de ben temsilciyim. Ee, hiç başka bir müdüre yapmalıyım. Tarım müdürü ilçeye gelince ona hoş geldin için bir hediye yaptırdım. Hediyeyle falan gittim. Falan konuşurken de adam tabii epey bir havaya çarptı yani. Ondan sonra bir övdüm, övdüm, biraz daha övdüm falan. Abartmışız biraz. Ayar kaçmış, adam uyandı. <gülüyor> Hayatı Bey dedi. Söylediğin yarısı yalan ama devam et, hoşuma gidiyor. <gülüyor> Hoşuna gitmiş <adam. gülüyor> 20 Mısra okuyacaktık değil mi? Okuyorum. <gülüyor> Hasta olmak guşmali Hazreti Üzzet gibi, Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi, Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, Naleler güya derayı ruhleti rahat gibi Dağlı dünyaca ayı firkat menzilli mihnet gibi Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi Sallığın dünyada yok hainede suret gibi Matlaı şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Birinci kıta bitti Ya Allah aşkına ya Ya hocam sen de fark ettin ya bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Gidince kendisine soracağım ya. Ne yediniz de böyle oldunuz abi ya? <gülüyor> Taşlıcalı abi. <gülüyor> Yahya. Taşlıcalı Yahya Merhum'un bir derdi var. Haklı. Geçen hafta işlediğiniz şair Hayali Bey'le aynı dönemde yaşıyor. Ama problem var. Hayali Bey Merhum sarayda. Saray imkanlarına kavuşmuş tabii. Keyfi yerinde. Taşlıcalı Merhum da asker suyun öte yakasında varmadan. Uzak yer saraya az geliyor gidiyor dolayısıyla da biraz daha az mutlu. Şöyle diyor, hayali beyin gördüğü iltifatı biz görsek alem şair görürdü ama ne yaparsın kısmet. <gülüyor> Nasibi olmadı orada kaldı. İkinci kıtayı okuyorum. <gülüyor> Yandır babı gururu sofii safi sıfat. Rahat olmak ister isen meskenette meskenet. diide gibi şevki nuraniyeti başa illet evliyanın yanın ayağı altı olur altı cihet. Mani işgali haktır bezme ehli masiyet. Her libası gafleti kılma hicabı malfiret. tariki dünyadadır sırrı sururi ahiret. Gör ne der şah-ı vilayet nuru madilet mualat. ay şu işleti çünkü kim fenadır akıbet. Yarı baki istersen olma taat gibi. uzun uzun izahını youtube kanalımdan yapacağım. Ölmez de sağ kalırsak. Ama kısaca şu izahı yapayım. Yani ortamın müsaadesi nisbetinde meseleyi bir edebiyat dersine de çevirmeden sizi fazla bunaltmadan kısa estafla kısa bir izah, kısa bir izah yapayım. Karşısına almış devletin başkanını şair taşhir yapıyorum diyerek bakın neler söylüyor. Diyor ki sultanım Dünya çilehanedir. Burada huzurun adı var, kendi yok. Hele devlet sahibiysen uyku da uyuyamazsın. Sana biraz acıyarak bakıyorum, bilgin olsun. Allah sana yardım etsin sultanım, İşiniz zor. Yani nasihat ederken bile kulağını çekiyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretlerini ziyarete geliyor. Vezir Rükneddin. Selçuklu Devleti'nin son dönem vezirlerinden biri ve devletin bütün salahiyetini uhdesinde toplamış. Alaaddin Keykubat orada protokol için duruyor adeta. Yönetim bunda yani. Bizdeki Sokullu gibi canım. Son derece dirayetli yani. Vezir Rüknettin ve ziyarete gidiyor. Kime? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine. Doğru yapıyor. Devlet büyüğünün iyisi alimin kapısına gider. Alimin kötüsü devlet büyüğünün ayağına gelir. Gidiyor, içeride meşgul hazret, oğlu çıkıyor, efendim babam meşguller sizi biraz bekleteceğiz falan diyor, alıyorlar veziri bir kenara. Börek çörek artık ikram neyse, bahanelerle bekletiyorlar, bekliyor bekliyor ama bekleme uzayınca şüpheleniyor. Diyor ki Hz. Mevlana bizi böyle uzun bekletiyor. bir bildiği var, ders veriyor bize herhalde. Ve bize herhalde demek istiyor ki Vezir bak dikkat et Rüknettin Kapına gelenler var insanları bekletme bak beklemek zor Herhalde böyle bir ders veriyor bize diyor yani Bizi eğitiyor diyor Hazret Ve sonra o uzun bekleme bitince karşı karşıya geliyorlar Ve bu mütalasını aynen arz ediyor Efendim bize ders vermek için Mahsus beklettiniz gibi geldi Ne dersiniz ben doğru anlamış mıyım <Gülüyor> Hazreti Mevlana buyuruyorlar ki Tebrik ederim doğru mana vermişsiniz ancak biz sizi o şekilde bekletmedik. Bizim bekletme sebebimiz başka. Efendim nedir diyor. Niye beklettiniz? Diyor ki mesela bir eve bir dilenci gelse ve o dilenci kara yüzlü kötü kokulu dedikoducu rahatsızlık verici bir insan olsa ev sahibi dilenciyi bir an önce baştan savmak için istediğini ise hemen verir ve gönderir. Doğru mu? Doğru. Ama hoş, latif, sevilen biri ise, gül kokuluysa onu mahsus bekletir. Bahanelerle bekletir. Börek ısında, çorba kaynıyor efendim, şerbeti de yapsınlar efendim. Bahanelerle bekletir. Çünkü onunla sohbet güzeldir. Biz sizi o vecihle beklettik. Hoşuna gitti tabii. Vezir Fükmettin Kimin gitmez? Açık iltifat. Sohbet başladı, bitti. Dönerken jeton düştü. Tabiri mazur görürsün. O zamanlar jeton yoktu. <gülüyor> Anladı. Meğer gerçek mesaj şu. Vezir Rüknettin diyor ki, bizi her ne kadar iltifatla okşadılar, sevindirdiler ama asıl dedikleri şu, Rüknettin unutma bu kapıda dilencisin. Verilen asıl ders bu devlet maneviyat büyüğünün kapısında dilencidir. Başka bir pozisyon iddiasına kalkarsa hapı <gülüyor> yuttuğun resmidir. <gülüyor> Çünkü içeride Ebu'l-Vefa varsa dışarıda Fatih var, içeride Mevlana varsa dışarıda Rüknettin var. Eğer Ahmet İbni Kemal Paşa varsa Yavuz var, Ebu Suud Efendi varsa Kanuni var. Dönüyorum şiire. Yani birazcık izah edeceğim demiştim. Çok değil. Darı dünya cahiyif, irkat menzili mehnet gibi, devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi, devletin dünyası, dünyanın devleti, makamı, serveti çilehane gibidir sultanım. Durumunuz içler acısı, Allah size kolaylık versin falan diyor. Böyle bir <gülüyor> azarladıktan sonra artık gönlünü alacak son mısradan gör ne der şahı vilayet nuri ayni madalet hele bak diyor cihan padişahı neler söylüyor diyor doğudan güneş doğar gibi hikmet güneşi parlar gibi söylüyor şöyle bir bakın diyor biz de bakıyoruz tabi iki nokta üst üste en tur halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi şairle sohbet etme derler buna raşli abicim okurken yani öyle değil midir efendim mükatebe Nısf-ı mükâlemedir. Değil mi efendim? Büyüklerden eşittik. Yani yazdığını okumak kendisiyle konuşmanın yarısına tekabül eder. E bunu yazan adam sağlam bir adam. Bazen lisede divan şiiri okuyacağım. Çocukların yüzlerinde bir rahatsızlık görüyor. Haklı çocuklar anlamıyorlar ya normal. Çocuklar diyorum klasik şiir okunurken mana üzerinde kafayı yormayın. Ne diyor acaba bu? Anladık anlamadık diye kendinizi üzmeyin. Hiç anlamasanız da olur güzel bir şey söylediği belli yani önemli sen bülbülü dinlerken, hava biraz serin de olsa içeri gitmiyorsun, böyle besto akşama kadar ötse dinlersin. iyi abi sen bülbülce biliyor musun? Ne dediğini biliyor musun? Hayır. Niye dinliyorsun? Bülbülden aşağı değil ki bizim üstadlarımız. Öyledir. Boş ver manayı. Nassa belki birisi açıklar bir gün. Sen böyle dinlerken kendini vereceksin abi. İyi bir şey söylediği belli. Öyle dinleyeceksin yani diyorum çocuklara. Numara yapıyorum. Ne yapayım? Yandır erbabı gururu, sofii, isafisi, sıfat rahat olmak ister isen mesken de Mısra'ya bak. Rahat olmak istiyorsan göze batmayan bir evde otur diyor. Neden? Abi gösterişli bir evde oturursan, pahalı bir vasıtayla seyahat edersen, kılığın kıyafetin göze batarsa yandır. Haset olur, fesat olur, nazar olur, dövüş olur, düşman olur, bilmem ne olur. ya. Ortadan git diyor ya. Allah Allah. Sıkma canını diyor yani şunun şurasında ya. Kefene sarılacaksın artistliğin ne diziyonu vardı. <gülüyor> Artistlik yapma diyor yani. Bunu söyleyen adam da Osmanlı'da general mertebesinde bir asker. Yani Taşlıcalı Yahya Merhum. Geçen de, geçen de dediğime yine bakmayın 10 yıl oldu. Ordu'da bir sayın bakan en önde oturuyorlar. Ben burada Koltuktayım, böyle ayakta değiliz. Arkada sanat icra eden bir heyet var. TRT çekim yapıyor. Bir buçuk saatlik program ilk 45 dakikada bizi bir türlü dinleyemedi Sayın Bakan. Yani nezaketsizliğinden değil, kendi iline gelmiş bakan. E Oralılar da etrafını çevirdiler tabii. Herkesin elinde bir kağıt var böyle. Kiminin kızı tayin olacak, kiminin... <gülüyor> Herkes iş veriyor. O da mülayim tatlı şey yapmıyor, üzmek istemiyor. Dikkati dağıldı haliyle. Onun dikkati dağılınca salonun dikkati dağılıyor ve biz programı kaybedeceğiz. Başladım yani canım sıkıldı. E, Sayın Bakan'ın dikkatini çekmek lazım. Yani hile yapmak lazım fenni Merhum'dan bir beyt okuyordum, izah ediyordum. Beyt de çok yakışıklı ha. Sakın bir dileyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen, falan yani öyle gidiyor. Mihenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen, yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen, yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen, Ne efham-ı mert olmak istersen, rıza babında bekler rahme şayan olmak istersen dedik. Bunu izah ederken dinleyemiyor ya. İzahta bir parantez açtım. Dedim ki efendim Harun Reşit Merhum Hazreti Behlül Danay'ı çağırdı ve dedi ki gel seni vezir yapayım. Vezir bakan demektir efendim dedim. Dikkat kesildi. <gülüyor> Hatta iç işleri bakanı dedim sabitlendi. Anladı. Etrafındakilere talimat verdi. Ben de duydum. Program bitene kadar kimse gelmesin dedi, hocayı kızdırmayalım. Artık dinliyor. göz temasını bile ayırmadık yani, kalan 45 dakikayı garantiye aldık. O dinleyince de dinledi tabi, maksat hasıl oldu, anlatıma geçiyorum. Seni vezir yapayım deyince Harun Reşit Merhum, Hazreti Behlül ne dedi, bir danışayım efendim, müsaade edin. Harun'un tepesi attı. Ya ben devlet başkanıyım, sana açıktan atama yaptık, açıktan atama. HPSS e sormadık, ales demedik. Yabancı dil sormadık, bir şey sormadık sana. Sana bir referans da istemedik. Ne oluyor da danışacağım? Kime danışacaksın yani? Ben devlet başkanıyım. Öyle demeyin efendim dedi. Bir danışayım geleyim. Hemen gelirim ben dedi. Çabuk dedi ya. Zaman harcamam. Bekliyorum dedi. Git gel. Git çıktı. Peşine adam taktı tabii. Merak. Kimden akıl alıyor öğrenelim diye. Peşindeki adam izledi. Bizimki Hazreti Behlül. Helaya girdi ve çıktı. Görevli de içeriye baktı. Boş. Döndü, olumsuz cevap verdi. Kusura bakmayın efendim, vezirliği kabul edemeyeceğim dedi. Danıştık dedi. <gülüyor> Öbürü de girdi tabi, istiyor mu? efendim dedi. Helaya girdi, çok affedersiniz dedi ya. Bu kimseye sormadı dedi ya. Numara yapıyor. <gülüyor> Harun gürledi tabi. E, bak ne diyorlar? Ben seni takip ettirdim. Doğru dedi oraya sordum dedi. Yani dedi sana devletin başkanı bir görev veriyor ve sen bunun icabını oraya mı soruyorsun? Efendim onlar biliyorlar dedi dünyanın ahvalini. Çok iyi biliyorlar ben onlara danışıyorum bu gibi işleri. Sordum. vezirlik teklif edildi ne yapayım? Bana dediler ki çok kıymetli gıdalar iken biz insan içinde bir gecede bu hale geldik. Aklın varsa insan içine girme dediler. Şimdi iyi de anlattığın adam bakan yani anlattım sonra da endişe ettim baltayı taşa mı vurduk falan diye fakat gülme krizi geçiriyordu Sayın Bakan anladım artık şey yok, sıkıntı yok iki tane de anlattım ben de madem öyle ikincisi de şu koltuğu boş bulunca makam koltuğunu bir gün Hazreti Benül gelip oturdu e makam koltuğu halife sultanın yeri yani ben şimdi gitsem Tayyip Bey'in koltuğuna otursam ne yaparlar? Beni döverler herhalde. İşte onu da dövmüşler. Dövmüşler, kenara çekilmiş, ağlıyor. Ama ağlarken garip, ah Harun, Harun, Harun diye ağlıyor. Harun geldi, durumu öğrendi. Ve dedi ki Behlül, yerime oturmuşsun, bu bir densizlik. Olmaz böyle bir şey. Bana saygın olmasa da makama hürmet etmelisin. Dayağı da hak etmişsin. Ağlamana da karışmam. Da, Beni niye işin içine sokuyorsun? Harun Harun diye ağlıyorsun. Dayaktan ağlamıyorum Halife Hazretleri dedi. iki tokat acısı geçer. E niye ağlıyorsun? Bir dakika oturdum yediğim dayağa bak sen ömrünü orada geçiriyorsun dedi. Ben sana ağlıyorum dedi. <gülüyor> ben sana ağlıyorum. Valla bana bunu yaptılarsa bir dakikada Allah... Sena sen ne yapılır bilmem ya. <gülüyor> Ve son an anekdot şu oldu. Büyüğümden dinlemiştim. Bir gün elinde bir çubuk alıp yere resim çizerken görür Behlül'ü Harun. Ne yapıyorsun Behlül der, ev yapıyorum der. Yere çizilen resime kim ev demiş. Öyle demeyin efendim der, İnşaat bitsin belki bir müşteri çıkar der. Bu arada hanımı pencereden seyretmektedir ve Harun'dan farklı düşünür. Bu işi Behlül yapıyorsa boş olmaz der. Behlül o ev satılık mı der. Hazreti Behlül abla satılık der. Kaç para? Bir kuruş. Sakız vermezler adama bir kuruşa ya, atar bir kuruşu, alır cebine koyar, hayırlı olsun der, ev senin abla. Yerdeki resmi de tabi siler artık, satış bittiği için. Projeden satış bu. Artık resme gerek yok. Harun kenardan bakıyor, hanım da uydu diyor. Azıcık akıllı hanımı biliyorduk, o da uydu. Etrafımızda akıllı kalmadı diyor. Hala hayırlısı diyor ama o gece rüyasında pişman oluyor çünkü kendisini rüyada cennete hala da gezdiriyorlar ve gezdiren görevli ona bir köşk gösteriyor. Köşkü görünce aklı başından çıkıyor, mest oluyor. Kim kazandı bunu diyor? Bu köşk nasıl kazanıldı adam can mı verdi diyor? Bu ne bu? Senin hanımın diyorlar, beklüden aldı. <gülüyor> Donup kalıyor Harun, uyanıyor tabi irkilerek. deyvah diyor, hanımın aklı bizden üstün çıktı. Valla biz anlamadık, o anladı. Ben şimdi rüyamı kime söylesem? Benimle eğlenirler. Rüyayı gizleyelim, kimseye söylemeyelim ama bu evden nasıl alacağız hani? Bir de bizim olsa. Ev güzel çünkü. Behlül'ü takibe koyulur. Behlül ertesi gün yine oturmuş, ev yapıyor. Tabii, müşteri olduğu için işler iyi, toki toki yap, sat. <gülüyor> bu evde satılık mı der. Evet de. E bana sattı. Hay hay. Kaç para der? Dünkü fiyatı biliyor, bir kuruş. Kaç para? 50.000 bin altında. Ya oldu mu şimdi der senin dediğin rakam hazine Ters yüz eder bu para büyük para. Dün bir kuruşa ev sattın sen. Ne oldu şimdi? Dünkü müşteri malı görmeden aldı. Sayın Bakan artık resmiyeti unuttu. TRT çekim falan hepsi gitti. Sonradan kestiler oraları ve mecburen ve alenen açıktan sordu. Bu cevap şifreli dedi. Hoca anlat bakalım. Ne diyor dedi. <gülüyor> ben de anlattım ne anlıyorsam. İki mesaj görünüyor efendim dedim bu cevapta. Biri şu. Şöyle diyor Hazreti Behlül Harun'a. Harun rüya gördün değil mi? Ve kimseye söylemedin. Tabi. Devlet yöneten adam sır saklamayı bilecek. Aferin. Ama görüyorsun ki sırrını bize bildiren oldu. Rüyaya dair bir sır. Bağlayıcı değil. Bundan hesaba çekilmezsin. Önemli bir husus değil. Bilsem ne bilmesem ne. Ama rüyadaki sırrını bildim diye bana bildirildi diye bak karizma çizildi. Kaçacak delik arıyorsun. Harun bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. Mesaj bir. Mesaj iki. Harun. <gülüyor> Dün eğleniyordun değil mi? Şimdi müşteri oluyorsun. Fark ne? Gördün. Mümin söze inanır, münafık göze. Harun. İman, gayba imandır eğer gözüyle görenin tasdikine iman denseydi Kızıldeniz'de boğulmak üzereyken Firavun, Musa'nın Rabbine iman ettim dediğinde kabul edilirdi. Edildi mi? Hayır. Dediler ki sen Musa'nın sözüne inanmadın, gördüğüne inandın, buna iman denmiyor. Ve helak oldu. İman, gayba imandır. Mesajları var Sayın bakalım. Sonra arada aydar geçti. İçişleri Bakanlığı koridorunda dolaşıyorum. Sayın Bakan Müsteşarı Osman Güneş'le asbihal ediyor. Beni gördü. <gülüyor> Hoca gel, gel gel gittim. Ne diyordu Behlül? <gülüyor> Behlül'ün hangi dediğini orada söyleyebiliyor. <gülüyor> ne bir gün sordu. Harun Reşit. Ey Behlül dedi. Ölüm bana soğuk geliyor. Ne yapalım dedi. Soğuk geliyor ölüm. Cevaba bak. Buradaki evi yaptın. Oradakini yıktın da ondan. Berberler. Ya eskiden ne güzel bir eğitim sistemi. Açık öğretim var. Memleketin her tarafı mektep. Berber şey yazıyor Aynanın üstüne yazıyor şu beyti. Beyt şu Nabii'ye ait. Fettayete gülur haddin tecavüz eyleyen muğlar, Cefayı tığdan hasud eder mücgano ebr'olar. Anlamı şu. Haddini aşan kıllar kesilir. Berberin elindeki kılıçla Makas. Sadece kaşı ve kirpiği kesmez. Berber çünkü haddini aşmaz. Allah Allah. Ya had, bu ders berber olduğunda mı verilir ya? Yani rahmetli dedem bana sormuş. İslam'ın şartı kaç dedi? Beş dedim. Saydım. Çocuğum da çok küçük. Sağ, musalat, hac, cüzakat, kelime-i şahadet. Aferin oğlum bilirmiş dedi. Benim o dedem gece görünmezdi. Siyah bir adamdı. Aferin dedi oğlum biliyormuş. Altıncısı ne dedi? Oy altı yok dedim. Altı imanın şartı dedi. İstersen onu da say Çok biliyoruz ya. Ben de biliyorum İslam'ın şartı beştir dedi. E niye soruyorsun dedim. Altıncısı büyük küçük haddini bilmektir dedi. <gülüyor> Okuma yazabilmeyen adamın üniversitelerde bize gösterilmeyen dersi verişine şahit oldum. Vesselam. Artık sözün son iki saatine geldik. Müsterih olun lütfen. <gülüyor> Bitiriyorum. Şaka bir yana. Neyi efendim? Adamla görüşemediğimizin hikayesi dillere destan oldu. İyi mi? Bir de görüşseydik diyor, Ne olurdu bilmiyorum. <gülüyor> Peki anlatayım. O son olsun. Peki. Peki. İki dakikaya özetlerim yani onu. Ölürken gülmekten söz ettim. Nedir o? Diye. Ayşe radıyallahu anha annemize ait olduğu bilinen şu dört Mısra, Arabi Mısra der ki وَلَوْ سَمِعُوا اَهْلِ مُسْرَ اَوْسَافَ عَدِّهِ لَمَا بَزَلُوا يَوْمٍ يُوسُفَ مِنْ نَقْدٍ لَم۪ي مَا زَل۪يخَ لَوْرَأَيْنَ جَب۪ينَهُ لَعَاسَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْدِ۪ي Geçen de konferans salonunda birisi diyor, ''Hoca, Arapça niye okudunuz, Farsça niye okudunuz?'' diye soruldu. <gülüyor> Arabi, Farisi, Türkiye, eş yumurta üçüzü. Tamam eğer Arapçadan ve Farsçadan Türkçe'ye giren kelimelerle kavgalıyım dersen hiçbir şey diyemezsin çünkü hiç Farsçadan şey Arapçadan geldi. <gülüyor> Arapçadan kitabın çoğulu kütüb ile Farsçadan ev manasına gelen haneyi yan yana koyduğun oldu kütüphane ne Arap anlar ne Fars bal gibi Türkçedir. Biz bu coğrafyada bin yıldan bu yana bu üç risanın kardeşliğiyle muazzam bir medeniyet inşa ettik. Aklın başına kalsın. Akıllı ol yani. Adam hacdan dönüyor. Ne gördün Hicaz'da diyorum. Verdiği cevaba bak. Türkçe yazan okuyorlar diyor bu Araplar diyor. <gülüyor> Namazı da Türkçe kılıyorlar. E Kur'an'ı bile Türkçe okuyorlar. E problem ne? Kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım diyorlar. <gülüyor> Orada unutuyorlar. Okunan dört sırada Hazreti Ayşe Validemiz şöyle buyuruyorlar. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam. Yusuf aleyhisselam Mısır'da köle olarak satışa çıkarıldığında ahali çarşıya koştu. Nesi var nesi yoksa ortaya koydu seni görseler kuruş harcamazlardı. Ve onu satın alan Züleyha sonra Hazreti Yusuf'a aşık olunca kadınlar eğlendiler. Kölesine aşık olmuş koskoca kraliçe diye onlara hadlerini bildirmek için Züleyha ellerine birer keskin bıçak verdi, aniden görmelerini sağladı. görül görme, soyun meybalarınızı dedi ve onlar ellerini kestiler ve acı duymadılar. Ya seni görselerdi, kalplerini keserler yine acı duymazlardı. Aslında divan edebiyatımız akademik tespitlerle 5000 bin, ampirik tespitlerle 10.000 bin civarında... Divan teşkil eden bu millet aslında bu dört mısrağı şerh etti. Başka bir şey yapmış değil. Rahmetli Seyyid Ahmet Arvası Mervum'un eserlerine filan bakıldığında kendisini öven birisine şöyle cevap vermişti. 1400 yıllık koroya bir çoğulukla iştirak ettik, hepsi bu. Tam da benim şimdiki yaşımda, tam da benim şimdiki yaşımda rıhleti darı kayetti. etti. Onu gördüm, nasip oldu. Cezaevinden çıktığı günlerdeydi ziyaretine gittik. Biraz hasbihal ettik. ilk ve son görüşümdür ama Necim Fazıl'ı görmedim, göremedim. Sen de onu soruyorsun, anlatayım. Yıl 1983, 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesiyim. iki yıldır evliyim. Hukuk dersleri ağır. Ve tabii hanım, memlekette anneye babaya bıraktık. <gülüyor> Döndük. Toplam 11 yıl zorlu bir kayın valide tahakkümü altında <gülüyor> riyazete maruz kalan hanımefendi Allahu alem erdi. <gülüyor> <gülüyor> Adam hanımına demiş ki 40 yıldır hanım demiş ikimiz de cennete gideceğiz inşallah. Neredecik çıktı herifti? 40 senedir ben sana şükrederim sen bana sabredersin. Şükreden de sabreden de cennettedir onlar. <gülüyor> Durum, durum bu olunca insanın ezber kabiliyeti artıyor özellikle ayrılık şiirlerini fena halde ezberliyorsunuz zihniniz açılıyor neler ezberledim söylesem var ya hadi bir ikisini söyleyeyim gurbet eli bizim için yaptılar çatısını pek muntazam çattılar ölüm ile ayrılığı tarttılar ellidir hem fazla geldi ayrılık bak bak bak karaca olan. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa Bil ki seni düşünüyorum Gecelerden bir gece uyanırsan apansız Uzaklarda elemli garip bir kuş ötelse Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız Ve bir gün kabrimde sarı çiçek bitirse Bil ki seni düşünüyorum Ya da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 Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza, bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, giden gelmez bir hamdır bu, dağ taş değil insandır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes kaldı ceset çıktı nefes, nerede ocağın nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Ağaç ah yaşıken eğilir. Çocuk küçükken sevilir, demir tavında dövülür, sen de bir gelmesen de, serden geçti, artık bitti, bu ayrılık cana yetti, o bir gündü, geldi geçti, gelsen de bir gelmesin de. Osman Yüksel serden geçti, rahmetli Antalya, akşekilidir, milletvekili olma hatasında bulundu. Bir dönem Adalet Partisi'nden seçildi, mazbatayı aldı, meclise girdi, o kapıdan içeri girmeyi becerememiş, kapıyla beraber kendisini dışarıda bulmuş. ''Döner kapıda, içeride kalacaksın yani, köylü bilmiyor.'' Baktı gene güneşin altında, <gülüyor> ''Sevmedim siyaseti, döneklik kapısında başladı.'' dedi bıraktı. <gülüyor> ''Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.'' yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız elimde pencereler biraz yaşarmak için beklesin artık kışı çağlayansız yamaçlar suyu dinmiş dereler bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü almından öz kardeşim öpse ben irkilirim değiller artık...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 gibi şiirler, ya da geçen de dosya açıldı, 35 yıl önce yazdığım o mektuplar ele geçti, faili orada. Nasıl oğlan buldu benim, dosyaya bir baktım, Allah, 35 yıl önceki 38 yıl önceki mektuplar, yani var ya, yani, tübe yarabbi.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 Ne hasta sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar gibi şiirler. Ve tabi bir de dert var. Şöyle bir dert. Okul bitmiyor. Okul bir türlü bitmiyor. Yani benim evli olduğumdan da kimse etkilenmiyor. Burhan Kuzu isminde bir hoca vardır, o zamanlar anayasa kürsüsünde asistandı, ona gittim, dersi nasıl bitiririz falan diye, beni Cemal Şanlı isimli bir hocaya gönderdi ki, mezun olacağım son dersin hocası, profesör, doktor, devletler, özel hukuku ve usul hukuku hocası, o da asistan. Beni aldı karşısına, dedi ki evliymişsiniz, dedi. çocuk da doğmak üzereymiş, bu okul artık bitse iyi olacak, dedi. ben size yardım edeceğim, dedi. okulu bitirecek, heyecanlandım tabii herhalde bir şey olacak falan diye. Bitirmenin kolayını söylüyorum size. Lütfen dedi not alın. Kalemi çıkarttım. Çok çalışacaksınız dedi. <gülüyor> Allah razı olsun dedim hocam. Hiç aklıma gelmediydi bu. İyi, i̇yi oldu. Ya Bana da herkes cevabı böyle veriyor. Kalp krizinden sonra benim durum kritik dedim. Hocam ne olacak ahvalim dedim. Adnan Abacı Allah selamet versin. Profesör doktor kalp mütehazısı. Hocam hiç endişe etme. Ölene kadar yaşarsın. <gülüyor> Allah razı olsun. Böyle düzgün ve net cevaplar alıyorum. Kime ne sorsam. İşte o günlerde... Bir dert de şu, Necip fazıl bu hayatta bir sürü şiirini ezberlemişiz. Başka işimiz mi var şiiri ezberlemekten başka? Kendisi de Erenköy'de oturuyor. Ben her an günü Haydarpaşa'dan trene binip Cevizli'ye gidiyorum. Haydarpaşa, Söğütlü, Çeşme, Kızıl Toprak, Fener yolu, Göztepe, Erenköy. İnebilsem orada yani eve ama inemiyorum. Tren devam ediyor, ben de devam ediyorum. Sualiye, Bostancı, Küçükyalı'ydı sürü Süreyya, Matepe, Cevizli. Ben iniyorum da tren gene devam ediyor. Rahmanlar, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarcak, Üzelyalı, Kurt Kiremit, Üçme, Tuzla, Cokşkunoğulları, Çayirova, Osman Gazi, Gebze. <gülüyor> Tabii şimdi o hat yok. 24 istasyon. Her Allah'ın günü gidiş ve gelişte bir cesaret edebilse ineceğim. Fakat inemiyorum. Şu adam megaloman. Yani duyuyoruz yani. Ya Rahmetli değil mi? Öyle bilmez misiniz? Yani öyle kolay mı? Birisi beni bir abim aksaçlı beni götürsün falan diye bekliyorum. Olmadı bir türlü. Belki bir gün olur diye beklerken, 1983'ün Mayıs'ın sonlarına doğru, 24'ü müydü, 25'ü müydü, hatırlamıyorum, 26 Mayıs mıydı? Beyazıt Camii'nde öğle namazını kıldıktan sonra derse 15 dakika var, baktım. Bir gazete alayım dedim, simit var, çay var, para da var. Bir de gazete alayım dedim, keyfim yerine. 15 dakika okuyacağım ayaküstü gazeteyi aldım. Galiba biraz yarım tutmuşum, tam sayfa açıldı. Yani böyle bir resim vardı. Necip fazla resmi var. <gülüyor> bir gazetede tam sayfa şairin resmini gördünüzse tereddüt etmemelisiniz. Öldü o. Sağlığında o yapılmaz çünkü. Yani acından öldürüp üstüne türbe yaparız ya biz genellikle. Yere yakın kısmında da iki mısra var. Buradan görüyorum ama hadi dedim okumayı bir tehir edelim. Bu arada düşünüyorum. Ne olabilir? Hangi yıkı Aklıma gelen ihtimaller altı. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Yakışırdı oraya. O resmin altına o gün yakışırdı. Hadi onu koymadım. Şu var. Son gün olmasın dostum çelengim toparabam. Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Yakışır. Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden, yakışır. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var, oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var, yakışır. <gülüyor> Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta, yakışır. Son olarak, ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz, Taş-i ihtiyarlar, serviç ürür, ölüm yıpranmaz. Dedim arkadaş biz bu işi biliyoruz tamam mı? Bu altısından birini koydular deyip artık cesaretimi toplayıp kendimi de böyle bir sağlama aldım arkamda oturacak bir yer falan. Gazeteyi açtım, kendime yaklaştırdım. Ne göreyim? Şu yazıyor. Genç adam, yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Yani şimdi ayım olmadı mı? <gülüyor> Rahmetliye gidince söyleyeceğim tabii. Gider ayak yapılacak şaka mıdır ya? <gülüyor> Genç adam yollarını adım. <gülüyor> Kendisi okuyor gibi geliyor bir de. Hani de biliyoruz ya. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Ergen gel beni evde bulamayabilirsin. İnşallah artık orada. Efendim sözü bağlayacağız artık yani endişe etmeyin. Kaldı bir saat en fazla ama şu dört mısrayla bağlayalım. Dedik ya, Arabi ifadesi Türkiye. Arapça örnek okuduk. Farsça dört mısra. Burada bulunan herkes bilmektedir ama bir kere de ben söyleyeyim. Web sayfama koyduğum iki kitap vasiyetimdir. İkisi de Sultan Fatih merhumun hocaları tarafından yazılmıştır. Biri mızraklı İlmihal, Miftahül Cenne, biri Şevahid-i ve Molla Camii Hazretlerini. İkisi de Fatih Merhum'un hocaları. Öyle denk geldi. Fatih Merhum'la okul arkadaşı olmayı teklif ediyorum yani. Bilmeyen yok, bunu biliyorum ama vasiyetimdir. Ölene kadar yaşarsın diyen doktorum bana aynı zamanda şunu da dedi, vasiyetsiz gitme dedi. Neden dedim? Kabir hayatında konuşamıyorlarmış vasiyeti olmayanlar. E ne var bunda dedim. Sen konuşmamaya dayanamazsın dedim. <gülüyor> TGLT Tefem radyosunda 1998'den 2003'e kadar 5 yıl boyunca haftada bir defa 3 saat canlı sohbet programı yaptım. Sokak lambası. 3 saat konuşuyorsunuz. Gece 12'den 3'e kadar. Ya bu şu demek tabii. Aklı başında bir dinleyiciniz yok. Yani 12 ile 3 arasında adam canlı radyo programını dinliyorsa, e, akıllı olabilir mi? Işık gücü olan yaptı çok da. E, belli zaten hocam. <gülüyor> Efendim her programda da bir konu başlığı seçiyoruz haliyle. E, yani laf fazla dağılmasın diye bir defasında konu başlığı olarak sükut, susmanın faziletini seçtik ve 3 saat konuştuk bu hususta. Bir, dinle, bir dinleyici uyandı program biterken, hayatı Bey pes dedi, ya. susmak iyidir diye üç saat konuştum <gülüyor> Yani şaka bir yana, şaka bir yana sözü bağlayacağız şu şekilde. Molla Cami Hazretleri'nin ki kendisi Şevahid-ül isimli eseri yazan bir alim, büyük bir tasavvuf üstadı olmanın ötesinde ve onunla beraber şairdir de. Çok iyi bir şairdir, Fars Edebiyatı'nda. Yani kitaplarında Mevlana Abdurrahman Camii yazar. Bu onun alim ismidir. Molla Camii şair olarak kullandığı isimdir. Ve şu dört mısrağının ona ait olduğu söyleniyor, arz ediyorum. Ya Resulallah çibaşet çünsegi eshabı kehf, dağili cennet şeğemder zumrayi ahbabı tu, oğre der cennetü men der cehennem keyr avest, oğunsegi eshabı kehfest mensegi eshabı tu, devil okuduğumuzda de yani failatın, failatın. ortak kardeşim, ortak yani aynı kaynaktan besleniyor. Fark yok arada yani. Şunun şurasında tövbe estağfurullah ya. İran şahı Rıza Pehlevi Türkiye'den giden heyetin içinde bulunan Divan Edebiyatı hocası Ali Nihat Tarlana bir soru sordu. Yıl 73 veya 74. Soru şu celaleddin Rumi, sizin mi, bizim mi?'' Soru enteresan, maksatlı. Ali Nihat tarılan çok iyi bildiği için ona soruyor. Ve soruda şunu demek istiyor. Farsca yazdı, ''Mesnevi-i Şerifi, Divan-ı Kebiri, Fihi mafihi'' Bütün eserleri farsca yazdı. ''Sahiplenmek haksızlık değil mi?'' ''Nasıl bizim dersiniz?'' demek istiyor. Ali Nihat Bey'in cevabı kısa ve net aynen buyurduğunuz gibi haşmet mağab sadece sordum dedi sorarken Rumi dediniz dedi Rumidir Anadolulu'dur. Yani. <gülüyor> Celalettin Rumi Farsça senin benim dilim bırak sen o şey bunalıma girme boşu boşuna yani boşu Fatih'ten de milliyetçi olma yani yani yeryüzünde hiçbir milliyetçi kalmadı. Türk milliyetçisi kalmasa tek başıma ben olurum da. Endişe yok. Ama Fatih'ten de öteye geçmeyeceğim. Yani, biraz biraz hat bilmek lazım. Ayıp olur. Yani okuduğum 4 Mısra, 4 Farisi Mısra'da Hazreti Molla Camii buyuruyorlar ki Ya Resulallah Eshab-ı Kehf Yemlihamekselina mislina Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş Adlı o yedi güzel insan sen onlara ahbabımdır dediğin için öyle yükseldiler ki köpekleri kıtmir dahi cennete gitti. Elhak gider. Kıtmir ahbabının köpeği, ben ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Şefaat buyur ben de cennete gideyim de iki köpekten biri içeride biri dışarıda olmasın diyor. Elbette hasan Basri Hazretleri'nin duasında hatırlamalıdır. Ya Rabbi cehennemi hak ettim ama girersem iblis sevinecek. Beni affet. Amin. Sizlerden de ölürken gülsün diye dualarınızı istirham ediyorum. İşte geldik gidiyoruz. Salı akşamları Diyanet TV televizyon seyredenler olursa yani söylüyorum öyle yani. Türk televizyon tarihinin en kaliteli programlarından biridir. Ben kaçırmamanızı istirham edeceğim. Her şey göndereceği olsun. Sandım. Efendim katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. allah Teala Hayati Hocamızı başımızdan eksik etmesin. İnşallah tekrar nasip etsin. Hayati İnanç Hocamızın her salı günü Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanmış olan Can Veren Pervane Programı'nda kaçırmamanızı dileriz. Her salı 21.15'te Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanıyor. Etkinliğimize destek veren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu organizasyonun yapılmasında katkısı olan Bağbağlı Kültür Yayıncılık da bize sağ olsun destek verdi. Aynı zamanda A4 Grafik Ajans da baskı işlerinde bize destek verdi, sponsorluk yaptılar. Bundan sonraki organizasyonların olması açısından bizim için önemliydi. Başta Bedri Bey olmak üzere ki kendisi şehir dışında olduğu için bugün burada olamadılar. Ve çok selamlarını ilettiler. Kendilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz efendim. E, o kitap okuyan arkadaşlar lütfen sahneye gelsinler. Kendilerine kitap takdim edeceğiz. İmza aynı zamanda isteyenler olursa kitaplarını imzalatabilir hocamıza. Lütfen arkadaşlar sahneye gelsinler. Kitaplarını takdim edelim. Hocamız da imza alacak inşallah.